Eûzu billahi min eşşeytanir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve naûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amalina Men yehdihillahu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâde Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. <imleh> Emma abad fe inne estaqa al-hadîs ve hayral hediye-i Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muttasatuhu ve kullu muttasatin bid'a ve kullu bid'atin dalal ve kullu dalaletin cinner. Allahu ze ve celle izin verse bugün iman ve fıtrata dönüş konusunu işleyeceğiz. Şüphesiz ibadet yani kulluk insana verilen bir emanettir. Allahu ze ve celle Ashab suresi 72. ayetinin mealen şöyle buyurmuştur. Biz emaneti gelklere, yere ve dağlara sunduk. Fakat onu yüklenmekten çekindiler. Ondan korktular. Onu insan yüklendi. O çok zalim ve çok cahil idi. Bu emaneti yani kulluk emanetini koruyan mümin buna ihanet edip zayi eden ise kafirdir. Emanetin iki açısı vardır. Birincisi Allah Teala insandan yalnızca kendisine kulluk etmek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 Sonra Allah Teala onların ruhlarını yaratmış ve annelerinin karınlarında dünya hayatlarında yaşayacakları süreyi belirlemiştir. Allah kendisinden ruhlar aleminde aldığı sözü koruması için onun ruhuna bitişik olduğu bedenini emanet etmiştir. Bu emanet Allah Azze ve Celle'ye ibadette onu birlemek ve kulundan ruhunu alıncaya kadar ona itaat etmesidir. Allah Teala... Bakara 156. ayetinde şöyle buyurmuştur. Nitekim bunlar kendilerine bir musibet geldiği zaman biz Allah'a aidiz ve elbette ona döneceğiz derler. Yani buna istirca deniyor. İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Kişi bir musibete uğradığı zaman. Yani musibete uğraması demek şu demek. Daha önceden, daha önceden sahip olduğu Değerlerden herhangi bir şeyin eksilmesi, bir tanıdığının vefat etmesi, bir yakının vefat etmesi veya elde ede geldiği ürünlerin eksilmesi gibi. Böyle herhangi bir e, musibetle karşılaştığı zaman müminin söyleyeceği söz, اِنَّا ve وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ zikridir. Bu zikrin tabii ki manası var, manasını düşünerek söylemesi. E, biz Allah'a aidiz. Yani her şeyimize, sahip olduğumuz her şeyle biz Allah'a aidiz, bizden olan bir şey yok. Allah verir, Allah alır ve biz de ona döncüleriz. Bu zikri insan yapar ki manasını düşündüğü zaman o musibetin aslında e, musibet olmadığını anlar. Yani zaten sahip olduğu bir şey yok da Allah vermişti, Allah dilediği gibi verir, dilediği gibi alır. emanetçe gereken, emaneti sahibine bozulma ve değiştirmeden salim olarak, sapa sağlam olarak emanet edildiği şekilde iade etmesidir. Emanetçi yaratıcısına, sahibine ve Rabbine tevhid dini üzere dönerse Allah Azze ve Celle onu cennetle ödüllendirecektir. Zira o canını tevhid, İslam ve iman fıtratı üzere tutarak emaneti korumuştur. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Fecir Suresi 27-30. ile ayetlerinde Ey huzura ermiş olan, tatmin olmuş olan nefis! Hoşnut etmiş ve hoşnut olmuş olarak Rabbine dön. Kullarım arasına gir, cennetime gir. Allah Teala'nın yarattığı fıtrat olan İslam ve iman fıtratında sapıklıkla değiştirme ve bozma yaparak, emanete ihanet eden ise nefsine yani bedeniyle bitişik olan ruhuna küfrün karanlıklarıyla nankörlük etmiştir. Bu yüzden Allah Teala onu... Emanetine, hıyanet etmesine karşılık olarak cehennemde kalcılıkla cezalandırır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Her doğan mutlaka fıtrat üzere doğar. Anne babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır veya Mecusileştirir. Tıpkı bir hayvanın der top bir hayvan doğurduğu gibi. Bu hayvanda hiç bir kesik ağza hissediyor musunuz? Sonra Ebu Hureyir Rabi dedi ki isterseniz şu ayeti okuyun. Doğru olarak yüzünü dine, Allah'ın fıtratına çevir ki insanları o fıtrat üzere yaratmıştır. Allah'ın yaratışında hiçbir değişme yoktur. Rum Suresi 30. Ayet. Bu rivayeti Müslim Ebu Hureyre Radyalama'dan rivayet etmiştir. Emanetin ikinci açısı ise şudur. Emanetçi, emanet üzerinde sahibinin istediği dışında bir tasarrufta bulunamaz. İnsanın bedeninde ve ruhunda... Allah Azze ve Celle'ye itaat ve onun emrine isyan etmemek gibi razı olduğu dışında bir tasarrufta bulunması caiz değildir. Malını sadece helalden kazanabilir. Kadınlardan ancak Allah'ın kendisine meşru kıldığını sevebilir. İnsanlardan ancak Allah yolunda cihat veya had cezası olarak öldürülmesi gerekenler gibi Allah'ın emrettiklerini öldürebilir. Yeryüzünde ancak ıslah için çalışabilir. Fesat çıkarmak ve Allah'ın kullarına karşı taşkınlık etmek için çalışamaz. İç aleminde ve dış alemde Allah'tan sakınır. Buna devam eder ve Allah azze ve celle onun sevip razı olduğu amellerle yaklaşırsa Allah ona iman ve ameli oranında naim ve holt cennetlerinde yüksek dereceler verir. Allah Teala Hucurat 13. ayetinde şöyle buyurmuştur. Allah katında sizin en üstün olanınız Allah'tan en çok sakınanınızdır. Taha 75-76. ayetlerinde de şöyle buyrulur. Kim de ona salih amel işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte böyleleri için en yüksek dereceler vardır. İçinde daimi kalacakları, ağaçları altından ırmaklar akan adin cennetleri vardır. Bu küfürden temizlenenlerin mükafatıdır. Keyf 30-31. ayetlerinde de şöyle buyrulur. İman edenler ve salih amel işleyenlere gelince... Biz amellerini, iyi işleyenlerin mükafatını elbette zayi etmeyiz. İşte böyleleri için ağaçları altından ırmaklar akan adin cennetleri vardır. Orada altın bilezik takınırlar. Sedirler üzerinde oturmuş oldukları halde ince ve kalın ipekten yeşil bir elbise giyerler. Ne güzel sevap ve ne güzel dayanak. Bir kimse şöyle diyebilir. Satmış olan kafir bir kimsenin kalbiyle hidayet bulması ve Yüce Melik ve Kerim hidayet edici olan Allah'tan hidayet talep etmesi, bunun üzerine Allah'ın ona hidayeti kolaylaştırması ve İslam nuruna hidayet sebeplerini hazırlaması nasıl mümkün olur? Cevap şu şekilde, bu selim fıtratı olan İslam dinine dönüş ile mümkün olur. Allah Teala şöyle buyurmuştur, Zümer Suresi 9. ayetinde, ''De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri tezekkür eder.'' İnnema yetezekkeru ulul elbab. Burada elbab lübbün çoğulu işte akıl sahipleri dediğimiz ulul elbab akıl sahipleri demek. Onlar tezekkür eder. Bu ayet Allah azze ve celle katındaki en üstün mertebeyi bilen ve bunu bilmeyen kimseye işaret etmektedir. Yani burada bilenle bilmeyen bir olur mu? denilirken Allah katındaki en üstün dereceyi bilenle bilmeyen söz konus ediliyor. Zira bilindiği gibi ilim ancak bilgi edinme ve dirayet yoluyla gelir. Yani sonradan öğrenme yoluyla. Bilgi edindikten sonra hakkın nuruna hidayet edilen akıl sahibi bilen alim konumundadır. Bilgi edindikten sonra hakkın nurundan kendisini saptıran, kendisine hucet ikame edildikten sonra ondan yüz çeviren, ve sapıklığın karanlıklarını tercih eden kimse ise bilmeyen cahil konumundadır. Akletmeyen kimse aklı hak sözü anlamaktan ve kavramaktan aciz olan kimsedir. Bu da ayette geçen ancak akıl sahipleri öğüt alır kısmının zahiridir. Elbap, lüb kelimesinin çoğuludur. Lüb ise salih, düzgün akıldır. Müslüman da kafirde de akıl mevcuttur. Ancak buradaki mesele aklın düzgün bir akıl olup olmadığıdır. Zira aklın düzgünlüğüyle kastedilen bu aklın sahibi olan ruhta hayır bulunmasıdır. Bilindiği gibi akleden ruhtur. Eğer ruh düzgün olursa akıl da düzgün olur. Çünkü akıl istek ve taleplerinde ruhun kullandığı malzemedir. Dolayısıyla onun hakkın nuru olan İslam'a yönlendirilmesinde bu bir fırsat, veya arzudur. Ayette geçen ancak akıl sahipleri tezekkür eder, öğüt alır. Buradaki tezekkür kısmına gelince bu işte bu anlatılanı pekiştirmektir. Tezekkür hak bilgisini unuttuktan sonra hatırlamak demektir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. A'raf 172. ayetinde. Rabbim Adem oğullarında, onların sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendilerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet, buna şahit demişlerdi. Bu kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz içindi. Bu ayet Allah Azze ve Celle'nin Adem oğullarının hepsini babaları Adem aleyhisselamın sırtından kıyamet gününe kadar birbir ardınca çıkarıp beşeriyet aleminde var olmalarına kadar sırayla babalarının dellerinden çıkarıp yaratmasına işaret etmektedir. Allah subhanehu ve Te'ala onlardan söz almış, birliğini, rububiyetini, azametini ikrar ve itiraf ettirmiştir. Bu onlar ruh alemindeyken olmuştur. Yani bir bilgi var. Allah kendisine şahit tutmuş bu ruhları. İnsanlar hatırlamıyor dünyaya geldiğinde. Şimdi demek ki buradaki tezekkür ne? İnsan dünyaya geldiği zaman nebiiler vasıtasıyla, resuller vasıtasıyla veya e, hakkı tebliğ eden kimseler vasıtasıyla bu kulluk onlara hatırlatılır. O zaman akıl sahipleri tezekkür eder. Evet, biz Rabbimizin kuluyuz. Onun itaat dışına e, çıkamayız. Yani onun emrettiği ne varsa e, biz buna muhatabız. Sahip odur, Rab odur, Melik odur. E, i̇nsan bunu hatırlar. Nebilerin veya davetçilerin davetlerine böyle icabet eder. Eğer gerçekten düzgün bir akıl sahibi ise bunu tezekkür eder. Yani icabet eder bu hüccet-i Evet, Allah Subhanahu, onlardan söz almış, bunu ikrar ve itiraf ettirmiştir. Bu onlar ruh alemindeyken olmuştur. Bundan sonra gayetleri bilen Yüce Melik, Allah Azze ve Celle onların dünya aleminde bu sözden ve şahitliklerinden gafil olacaklarını yani unutacaklarını haber vermektedir. Burada bu Yüce ve incelik ve Kur'an tabirine dikkat etmek gerekir. Gafele şey bir şeye gafil olmanın manası, yani gaflete bir şey hakkında gaflete düşmenin manası bir şeyi unutma söz konusu olmaksızın ihmal ederek terk etmek demektir. Yani gaflet unutma söz konusu olmaksızın ihmal etmek, terk etmek demektir. Gafele ani şey yani burada gafele şey Meful olarak veriliyor o şey. Bu da gafil şey yani cer ile geldiği zaman bir şeyden gafil olmanın anlamı ise bir şeyi unutmaktır. Dolayısıyla ayette geçen enna kunna an haza gafilliğin ifadesi bütün açıklığıyla şuna işaret etmektedir. Allah Subhanehu ve teala meşiyeti, iradesi ve hikmetiyle adem oğullarına bu sözü unutturmaktadır. Yani bizim ezelde verdiğimiz sözü Unutmamız. Allah unutturmaktadır. Yani hepimizin ruhları verdi bu sözü ama dünya geldik, unuttuk. Allah unutturuyor bunu. Yani onları Allah unutucu kılmıştır. Bu ruh aleminde kendileri aleyhine bu sözü vererek şahitlik etmelerinden sonra dünya aleminde yaratılıkları zaman olmaktadır. Yani dünya geldikleri zaman bu sözü unutmuş olarak meydana gelirler. Allah Azze ve Celle Enbiya 97. ayetinde şöyle buyuruyor. Gerçek vaat olan kıyamet artık yaklaşmıştır. İşte o zaman küfredenlerin gözleri dona kalır ve yazıklar olsun bize. Biz bundan gaflet içindeydik. Daha zalimdik derler. Burada işte bahsettiğimiz Ya veylene kunna fi gafletin min haza. Böyle bir ifade kullanıyorlar. Bu ayet durumun zelzeleler gibi kıyamet hallerine şahit olunduğu zaman gerçekleşeceğine işaret ediyor. Sonra kıyamet meydana geldiği zaman kafirler büyük hadiselere şahit olacaklardır. İşte o zaman dünya hayatlarında Allah Azze ve Celle'yi inkarlarından dolayı nefislerine zulmettiklerini içlerinden itiraf edecekler. Lakin bu itiraf onlara fayda vermeyecektir. Yani artık orada kesin kez hatırlayacaklar. Çünkü olağanüstü bir takım hadiseleri görecekler. Ee, o verilen sözü, kulluk sözünde hatırlamış olacaklar. Yani biz zalimlermişiz diyecekler küfürlerinden dolayı. Yani verdikleri sözü kulluk misakını ve Allah Azze ve Celle'yi birlemeyi unutmuş olduklarını itiraf ederler. O anda bu onlara fayda vermez. Yine burada da bu ince Kur'an'ı tabire dikkat etmek gerekmektedir. Gafale şey bir şeyi unutma söz konusu olmaksızın ihmal ederek terk etmek demektir. Yukarıda söylediğimiz gibi. Gafele şey ise, burada min harfi cerri ile geliyor, bir şeyi unutmak demektir. Dolayısıyla bu unutmada temel ve yüce bir hikmet vardır. Zira İslam'ın özü tamamen Allah Azze ve Celle'ye gayb üzere kulluk etmektir. Yani insanlar bu sözü hatırlayarak, sürekli e, bilerek kulluk etselerdi, o zaman kulluk edenle etmeyenin pek bir farkı kalmazdı. Yani herkes dünyaya geldiğinde, bu şurada olsaydı, işte Rabbimiz bizi çıkardı, ruh, bu aleminde ruh olarak çıkardı ve bizden söz aldı. Biz bunu hatırlasaydık şayet, herkes hatırlasaydı, o zaman Allah'a gerçekten kulluk edenle kulluk etmeyen böyle bir ayrım olmazdı. Herkes mecburen bu kulluğu yapardı. Mesela e, kendimizden örnek verirsek yani insan beşer olarak böyle e, iman eden kimseler işte gaflet olabilir yani günahkar olabilir bir kimse veya e, boş ameller içerisinde olabilir. Olağanüstü bir hadiseyle karşılaştığı zaman işte bir yakınını kaybettiği zaman bir kaza geçirdiği zaman veya böyle zeyzele gibi bir şeyle karşı karşıya kal zaman hemen Rabbine yöneliyor. Yani Rabbinden başka kimsenin yardım edemeyeceğini anladığı zaman Rabbine yöneliyor. Çünkü vakan içerisinde o an. Ama o tehlike geçtiği zaman tekrar aynı gaflet hayatına devam ediyor. Şahit biz o anı her an hatırlıyor olsaydık kimse bu kulluktan yüz çevirmezdi. Bu unutma sebebiyledir. İnsanların batıla dalması işte bu unutma sebebiyledir. Allah herkesi unutucu kılmıştır dünyaya geldikleri zaman. Ee, bu yüzden unuturluyorlar. Fakat e, salih olan ruhlar, düzgün olan ruhlar, yani sahih akıl sahipleri kendilerine Allah'tan gelen bir hatırlatma olduğu zaman buna kulak verirler, kalpleriyle e, ona yönelirler. Ama eğer akıl bozulmuşsa, akıl düzgün bir akıl değilse artık batıl da hoş görebilir. Bu uyarıya yüz çevirebilir. Evet, burada gafele şey ve gafele mine şey arasında bir fark var. Dolayısıyla burada tenel ve yüce bir hikmet vardır. Zira İslam'ın özü tamamen Allah azze ve celle'ye gayb üzere. Yani biz Allah'ı görmüyoruz. Gördüğümüzde hatırlamıyoruz. Yani o ruhumuzun verdiği sözle hatırlamıyoruz. Gayb üzere kulluk etmektir İslam'ın özü. Büyük suresi 12. ayetinde şöyle buyruluyor. Görmek sizin Rablerinden korkanlar için mutlaka bir mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. <gülüyor> Aleyküm selamlarım. Gayb olarak görmek görmeksizin bizatihi Allah'ın sesini işitmiyoruz, bizatihi görmüyoruz. Yani böyle gayb olarak Rablerinden korkanlar için görmedi halde korkuyor Rabbinden. İşte böyleler için mutlaka bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Allah Azze ve Celle'ye Gayb üzere kulluğun gerektirdiği şeylerden birisi Allah Subhanehu'nun bize bu sözü unutturarak perdelemesidir. Ezelde verdiğimiz bu misakı unutturarak perdelemesidir. Yani bu kulluğun gereğidir bu perdeleme. Çünkü Ademoğulları bu sözü dünya aleminde hatırlarlarsa kafir olan hiçbir kimse kalmaz. Herkes mümin kimseler olurlar. Bu ise Allah Azze ve Celle'ye görmeden ibadet etme, görmeden kulluk etme, sakınma hikmetine aykırıdır. Tayyip Habis'den yani mümin kafirden bu hikmet sebebiyle ayrılır. Bunun neticesinde iman edenler cennetlere, küfredenler ise cehenneme giderler. allah Teala şöyle buyurmuştur. Eğer Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Oysa işte ihtilaf edip durmaktadırlar. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri bu ihtilaftan istisna teşkil eder. Zaten Allah insanları bunun için yaratmıştır. Yani iktiraf etmeleri için yaratmıştır. Hakka tabi olanla, batıla tabi olanların ayrılması, iktiraf etmeleri için yaratmıştır. Ve böylece Rabbinin muhakkak cehennemi cin ve insanlardan bir kısmıyla dolduracağımız sözü yerine gelmiş olacaktır. Allah'ın böyle bir sözü var. Muhakkak cehennem cin ve insanlardan bir kısmıyla dolacak. Hud suresi 118-119. ayetler. Yine Enna haza gafilin tabiri, Allah Azze ve Celle'nin bizleri kendi irademizle unutucu kılmadığını ifade etmektedir. Yani biz kendi irademizle unutmuyoruz. Bu husus tamamen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisine uygundur. Her doğan mutlaka fıtrat üzere doğar. Anne babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır veya Mecusileştirir. Tıpkı bir hayvanın der top bir hayvan doğurduğu gibi. Bu hayvanda hiçbir kesik aza hissediyor musunuz? Yani e, hayvanlar doğum yaptıklarına nasıl topluca azası eksik olmaksızın e, kamil bir şekilde dünyaya geliyorlar. İşte e, kişi, insanlar da böyle fıtrat üzere doğar. Burada zahiri olandan batıni olan fıtrata işaret ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani dinin fıtratı üzere doğar. Ta ki dışarıdan müdahaleyle bu bozulmazsa bu fıtrat sayesinde insan tezekkür eder, hatırlar, uyardığında, kendisine vahiy geldiğinde buna derhal intibak eder, ona yönelir. Ama fıtrat bozulursa Yahudi, Hristiyan, Mecusi veya Müslüman fırkalar içerisinde, Müslüman bir aileden doğan bir kimse eğer ailesi harici ise, mutezile ise, hadis inkarısı ise, sufi ise neyse ne olacak? Fıtratının yönlenmeleri de onların eğitimine göre şekil almaya başlayacaktır. Böyle şekil alınca ne olacak? Buna hatırlattığın zaman bu senin anladığın gibi anlamayacak. Çünkü o artık lüp değil, ulul elbab değil artık. Sahih akıl sahibi değil artık. Bilakis bozulmuş, değiştirilmiş bir akıl sahibi. Meseleye bakış açısı değiştirilmiş. Yine Esved bin Surey radiyallahu anh'den gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bazı kimselere ne oluyor da? Bugün öldürülenler arasında bebekler de var. Yani ne oluyor da bebekleri de öldürmüşler? Dikkat edin. Hayırlılarınız müşriklerin çocuklarıdır. Yani asabına hitap ediyor. Yani sizin en hayırlılarınız, hayırda öne geçenlerinizin annesi babası müşrik. Yani onlar da belli bir dönem müşrik idi. İslam'a hidayet oldular. Neden bebekleri öldürüyorsunuz? Hayırlılarınız müşriklerin çocuklarıdır. Dikkat edin. Bebekleri öldürmeyin. Dikkat edin, bebekleri öldürmeyin. Doğan her can fıtrat üzere doğar. Dili dönmeye başlayıncaya kadar bu hal üzere devam eder. Dil dönünceye kadar demek ki fıtrat üzere devam ediyor. Sonra ebeveyni, anne babası onu Yahudileştirir veya Hristiyanlaştırır. Bunu Şeyh Elbani Saygul Cami'de 5571 numarada zikretmiş ve sayih demiştir. Bu nebevi hadisler de bütün açıklığıyla şuna işaret etmektedir ki Allah Azze ve Celle insanı annesinin karnında bir cenin olarak yarattığı zaman Allah Teala ona selim bir fıtrat vermektedir. Bu fıtrat hanif İslam dinidir. Allah Teala ona ruh üfürülmesini emrettiği zaman bundan sonrasında çocuğa İslam dini üzere olan anne ve baba nasip ederse o zaman çocukluk çağında ulaşıp edineceği bilgi, selim fıtrata uygun olanın İslam olduğu tabiatına yönelecektir. Çocuk konuşma çağına geldiğinde ve bilgi edinmeye başladığında buna uyum gösterecektir. Ama ebeveyni Hristiyan, Yahudi veya başka bir küfür dini üzere olursa, çocuğun edineceği bilgiyle fıtratında bulunan İslam çakışacak, muhalefet edecektir. Burada... Yine çok önemli bir noktaya dikkat etmek gerekiyor. Her çocuğun fıtratında bulunan İslam fıtratının silinmesi ya da giderilmesi mümkün değildir. Bu kıyamet gününe kadar insan da baki kalmaya devam eder. Yani o fıtrat yok edilemez. Evet, çünkü sonra kıyamet gününde perde açıldığı zaman kişi bunu hatırlayacaktır. Lakin çocuğun ebeveyni vasıtasıyla elde ettiği bilgi yani edinilmiş bilgisi ya İslam fıtratına uygun düşer ya da İslam'a aykırı olur, muhalif olur. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle bize zikredilen ayette insanın dünya hayatında ruhlar aleminde verdiği sözden gafil olduğunu yani selim fıtratını unutucu olduğunu yani insanlarda bulunan fıtratta unutuculuk vardır. Böyle olduğunu e, haber vermiştir. Lakin bunun izi onun nefsinde ve kalbinde mevcuttur. Yani bu sözü unutur ama onun fıtratında bunun izi var. Ve bu yok edilemez. Edindiği bilgiler, annesinden, babasından, çevresinden edindiği bilgiler, bu fıtrata muhalif bilgiler de olabilir. Ama bu fıtrat yok olmaz. Yani bir ateist düşünün, ateist bir ailede yetişmiş olsun. İnkar ediyor her şeyi. inanılması gereken her şeyi inkar ediyor. İşte o kıyamet vakası gibi, yani perdenin açıldığı anda bu şey de olabilir, ölüm anı da olabilir. Yani o perde açıldığı zaman kişi tezekkür edecek. Ona hüccet-i olmuş olacak yani. Fakat on artık o zaman ona e, bunun faydası olmayacak. Yani kişiye bu perdenin açılmasından önce hüccet ulaşır da buna tabi olursa, hakika tabi olursa o kimse tamam. O kurtulur. Ama ancak bu perdenin açılmasından sonra dönüş yapıyorsa, kişi o zaman itiraf ediyorsa artık kurtuluş imkanı yoktur. Tıpkı Firavun'un durumunda olduğu gibi. O ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Sizin benden başka ilahınız yok dedi. Yani ilahlık tasladı, Rabblik tasladı. Fakat Kızıldeniz, Yarlık'ta onda boğulmaya başlayınca alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Fakat o anda bu kabul edilmedi. Ona şimdi mi denildi? Şimdi mi iman ediyorsun denildi? Evet. En büyük despotlardan birisi olan öyle ki Kur'an-ı Kerim'de bu konuda en büyük küfür önderlerinden olduğu için ismini zikredilen Firavun dahi e, bu itirafı yapmıştı. Fakat o anda bu itirafın faydası olmuyor. Demek ki Firavun dahi bütün despotluğuna, dünyada kendisine verilen imkanları küfür yolunda kullanmasına rağmen işte bu fıtratın izini yok edememişti. Bundan dolayı o anda bu teslimiyeti ikrar etmek zorunda kalıyor. Bilindiği gibi unutmak bir şeyin insan zihninden yani akıl ve anlayışından kaybolmasıdır. Bir şeyi hatırlamaması da böyledir. Dolayısıyla... Bu şeye karşı insanın idrak ve şuuru perdeli olur. Yani unuttuğu zaman bir nevi perde vardır. O perdeden dolayı onu unutmuş olur. Bu insanların yüce melik olan Allah'a gayb üzere kuluk etmesinin hakikatiyle örtüşmektedir. Allah Azze ve Celle secde 12. ayetinde şöyle buyurur. Suçluların Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş oldukları halde Rabbimiz gördük ve dinledik, işittik. Bizi dünyaya geri çevir de salih amel işleyelim. Artık biz inanıcı akidesi sağlam, inancı sağlam kimseleriz. Değişlerini bir görse. Yani Allah'ın huzuruna çıkaldıklar zaman, tamam şimdi gördük, anladık. Ya Rabb bizi tekrar dünyaya gönder. Bu sefer bu kulluğu yapacağız diyecekler. Bunu haber veriyor Allah azze ve celle. Bu ayette kafirlerin kıyamet gününde ve hesap anında bunu itirafla kabul ettiklerini görüyoruz. O zaman onların akılları, kalpleri üzerinde bulunan örtüler kalktıktan sonra düzgünleşir. Onların kalpleri üstünde işte örtüler bulunduğu için akılları düzgün değil. Ruhları düzgün bir şekilde tefekkür etmeye başlar, fikir etmeye başlar. Hakkın sesini işitir ve hakkın nurunu görürler. Sonra o anda bir ve kahhar olan Allah'ın vahdaniyet, birlik ve azametini bütün duygularıyla görmelerinden sonra kesin bir kanaatle itiraf ederler. Nitekim yakin ancak marifet ve ilim ile gelir. Yani kesin inanç ancak marifet yani tanıma ve ilim bilme ile gelir. Hiç kimsenin önceden bilmediği bir şey hakkında yakin sahibi olması mümkün değildir. Yani bir kimsenin yakin sahibi olabilmesi için onu bilmesi lazım. Bildikten sonra ancak yakin sahibi olur. Yani o şey hakkında kesin bir inanç sahibi olur. Bilmediği bir şey hakkında yakin sahibi olamaz. Hiç kimsenin evet böyle bir şey hakkında yakin sahibi olması mümkün olmadığına göre onlar kendi nefisleri aleyhinde ruhlar aleminde söz verdikten sonra Allah Azze ve Celle yakinle bunu söylerler diyor ya demek ki biliyorlar. Yani onlarda böyle bir bilgi var. Bu bilgi ortaya çıkıyor. Bundan dolayı yakin sahibi olarak bunu söylüyorlar. Şimdi anladık. Yakin sahibi olduk. Ey Rabbimiz bizi tekrar dünya gönder diyorlar. Demek ki bir bilgi var. Bilgi var. Gördükleri için, işittikleri için. Bu sefer bu. Yakin mertebesinde bir itiraf oluyor. Demek ki bir bilgi vardı bunlarda. Bu şeyle de örtüşür. Futsilet suresinin 53. ayetinde. E, afakta ve enfüste delillerimizi göstereceğiz buyuruyor. Yani afak dış alemdir, enfüs iç alemdir. Yani içte ve dışta insana bir takım deliller ulaşmaktadır. Allah haşa hiç kimseye zulmedici değildir yani. Evet. Demek ki burada e, ruhlar aleminde verdikleri sözden sonra dünya hayatında Allah'ın vahdaniyeti, azameti e, ve rububiyeti hakkındaki e, unuttukları şeyleri orada hatırlıyorlar. Zira bir şeyin nisyan edilmesi yani unutulması o şeyin hatırdan, ilimden ve akıldan kaybolmasıdır. Dünya hayatında onlara bu olmuştur. Lakin bir şeyi unutmak Hatırdan, ilimden ve akıldan o şeyin tamamen yok olması demek değildir. Tamamen yok olmuyor. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle onların akıllarından, kulaklarından ve gözlerinden perdeyi kaldırdığı zaman kendi nefisleri hakkında ruhlar aleminde vermiş oldukları sözü hatırlayabilirler ve böylece yapmış oldukları Yaratılmış oldukları dünya hayatında Allah'ın vahdaniyet, rububiyet ve azametini ikrar ederler, itiraf ederler. Onlar sözü hatırladıkları zaman yakin sahibi olurlar. Çünkü önceden bildikleri bir şeydi. Artık yakin sahibi oluyorlar perde kalktığı için. Bunun delili Allah Azze ve Celle'nin Kaf Suresi 22. ayetidir. Şöyle buyuruluyor. Oysa sen bütün bunlardan gafildin. Şimdi o gaflet örtüsünü senden kaldırıp açtık. Artık bugün gözün keskindir. لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَتِمْ مِنْ هَذَا Aynı şekilde onların verdikleri bu sözü unutmalarını pekiştiren şeylerden birisi önceki ayetle geçen bizi dünyaya geri çevir de salih amel işleyelim demeleridir. Onlar Allah'ın rububiyet, vahdaniyet ve azametini kesin kanaat edip yakın, yakin sahibi oldukları zaman Allah Azze ve Celle'ye ondan Allah Azze ve Celle'den sadece dünyaya geri dönmeyi talep edeceklerdir. Ya Rabbi işte yaptık bir şeyler bizi affet değil bakın oradaki ifade. Bizi tekrar dünyaya gönder salih işleyelim. Çünkü biliyorlar artık yani bu salih ameller olmadan Allah katında bir ödülün derecenin olmayacağını. Gönder bizi Ya Rabbi dünyaya. Yani bizdeki bu küfürle affetmeyeceğini biliyoruz manasında bu. Gönder bizi dünyaya. Bu sefer aynı hatayı yapmayacağız manasında söylüyorlar halbuki onlar dünyaya göndereseler yine perdelenecekler. Yine unutacaklar, unutturulacaklar. Bu buradaki konuşmayı da unutmuş olarak dünyaya gelecekler. Ve özlerinde olan ne varsa ona uygun hareket edecekler. Yine aynı şekilde Allah'ın üzerine çıkacaklar neticesinde. Evet. Onlar dünyaya tekrar döndürüldüklerinde salamel işleyeceklerini kesin olarak söylerler. Yani buna böyle kesin olarak inanırlar. Çünkü artık gördüler. Yani bunu görmüş bir insanın başka bir şey yapması mümkün değil. Şayet hatırlayacak olsalar mümkün değil. Ama hatırlamayacaklar. Bu onların kıyamet gününde ve hesap gününde dünya hayatında unutmuş oldukları Allah Azze ve Celle'ye ibadet ve onu birlemeyi hatırlayacaklarını ifade etmektedir. Bu yüzden hidayet İrşad, yönlendirme veya hidayet sebeplerinin hazırlanmasını değil de sadece dünyaya döndürülmeyi isterler. Yani burası anlaşıldı mı? Ya Rabbi bizi dünyaya döndür. Başka bir istek yok bakın. Ya Rabbi bizi dünyaya döndür fakat orada bizi hidayet et. Hidayet sebeplerini bize hazırla, kolaylaştır. Böyle demiyorlar bakın. Sadece dünyaya döndür, salam Çünkü orada yakin sahibi oluyorlar. Yani biz o yakini hatırlasak hiçbirimiz Allah'a isyan etmez. Bu da zaten dünyadaki imtihanın e, gayesiyle örtüşmez. O yüzden hepimiz o ezelde verdiğimiz misakı unutturulmuş olarak dünyadayız. Evet. Mesela ayette bizi dünyaya tekrar döndür ki Rasullerini tasdik edelim ve salih amel işleyelim diyecekleri geçmez. Halbuki salih amele hidayet edilme onun gerçekleştirilmesinden önce bilinmesini gerektirir ayette ne diyordu? sadece salih amelden bahsediyordu, tekrar dünya döndür ya Rabbi bu sayede salih işleyelim, yani ya Rabbi bizi tekrar dünya döndür rasullerini tasdik edelim de salih amelleri işleyelim de demiyorlar halbuki salih amelin ne olduğunu bilmek için Resullerinin tebliği gerekir Salih ameli insan kendi kafasından tayin edemez. Bir Bidat fırkaları bu yüzden satmıştır. Doğruyu kendi kafalarından, kendi anlayışlarından belirlemeye çalıştıkları için satmıştır. Bunda da tabii ki fıtratın tahhir edilmesi, değiştirmesi var. Mesela en basine bakın Ramazan ayını geçtik. Şimdi birileri diyor ki, hadiste deniliyor ki, gece şuradan geldi, gündüz şuradan gitti ve güneş kaybolduğu zaman oruçlu iftar etmiştir diyor aha diyor siz diyor güneş tamam kayboluyor da diyor karanlık gelmiyor ki bu taraftan diyor bir kere karanlığı sen çıkarıyorsun senin fıtratını böyle değiştirmişler Arap dilinde el leyl kelimesi güneşin kaybolması demektir güneş kayboldu mu gece başlamıştır demektir karanlıkla bir, doğrudan bir irtibat yok ama insanlar bunu sanki olması gereken standart değer gibi kabul ediyor bu hadise muhatap olduğu zaman da he, gece buradan geldiği zaman he, karanlık gelmiyor ki buradan diyor e bakın sahih Müslim'de bunun fiili ispatı da var. Sahave diyor ki, Allah'ın Resulü işte gece olsaydı, akşam olsaydı diyorlar. Aydınlığın gitmesini bekleseydik diyorlar. Abdülrezzak'ın Musannefi'ndeki rivayette ise Allah'ın Resulü diyor, birimiz diyor, bineğine binse güneşi görecek diyor. E şimdi biz böyle değiştirilmiş, bozulmuş, oynanmış fıtratlarla bu dine muhatap olduğumuz için biz sünnet öğrenmemize rağmen halen daha içimizde bir tereddüt oluyor. Yahu tamam güneş kayboldu da acaba mı? İşte bu bizim fıtratımızın e, oynandığından. Yani biz büyüklerimizden bu dini öğrenirken tahrif edilmiş, değiştirilmiş anlayışlarla öğrendiğimizden dolayı böyle kuşku yaşıyoruz. Evet. Burada rasullerini tasdik edip de salih amele öyle işleyelim demiyorlar. Yani böyle diyecekleri geçmiyor. Sadece salih amel işleyelim diyecekleri diyor. Halbuki salih amele hidayet edilme ancak onun bilinmesinden sonra gelir. Yani bir amelde salih olanı, mesela biz burada akılla bilmeye kalktığımız zaman şu oruç meselesinde hangisi daha salihtir? Akıl der ki, kardeşim bu adam ne kadar takvalı bak. Allah kulluğunu muhafaza etmek istiyor. Ta geceye kadar bekliyor. Karanlığın iyice çökmesine kadar bekliyor. Bu daha takvalı. O halde bu daha salih. Akıl bunu söyler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise tam tersini söylüyor ve dikkat edin bunu fıtratla ilişkili olarak söylüyor. Fıtrat. Ümmetin iftarda acele edip sahuru geciktirdikleri müddetçe fıtrat üzere kalmaya devam ederler. Bakın burada bir fıtrat bozulması var. Bu oruçta aleni olarak ortaya çıkar da, Dinin bütün meselelerine bakışta aslında vardır bu fıtrat sapması. O yüzden insanlarda ibadetlerde daha çok gayret gösteren, ister delile dayalı olsun ister olmasın, İbadete kendini daha çok veren yani samimiyeti daha fazla ishar eden kimselerin sanki daha doğru yolda oldukları gibi bir intiba olur. Ahmet bin Hanber'in bir sözü var, grupta da attım bunu. Şeyde e, Risale'de aktarmıştım, grupta arkadaşlar attı. Ne diyor bakın? Bid'at ehlinin abidleri Allah'ın düşmanları iken, sünnet ehlinin fasıkları Allah'ın dostlarıdır. İşte dinin fıtratını, ibadetler konusundaki, dini uygulamalar konusundaki fıtratını bu söz aslında net bir şekilde ifade ediyor. Sünnet ehlinin fasıkları, günahkarları, bid'at ehlinin abidlerinden, kendisini ibadete vermiş olanlardan üstündür. Onlar evliyadır, bunlar Allah'ın düşmanlarıdır veya şeytanın evliyasıdır. Ama akılla bakan, yani rasullerin getirdikleri nazarından değil de, kitap ve sünnetin ve o sünnete uyan, selefin menheciyle değil de, akıllarla bakan bir kimse, olur mu ya? Yani bu adam ibadet ehli, bu nasıl bir adet ehli olur? Bu adam fasık, buna siz nasıl dostluk ediyorsunuz der. Bu adam fasık, günah işliyor, günahkar. Siz bununla selamlaşıyorsunuz. Nasıl olur da işte ibadet ehli olan bu adamdan selam kesiyorsunuz diyor. Bakın fıtrata müdahale. Bozulmuş bir fıtratla bakıyor bu adam. Dindeki bidat, bir kere Allah bidat sahibinden ibadetini kabul etmez. Tevbeyi de engellemiştir. Ama fasık öyle mi? Fasa tevbe kapıları hep açıktır. Yani onun e, tevbesinin engellenmesi diye bir şey yoktur. Artı onun şöyle bir hediyesi vardır Allah Azze ve Celle dilerse. Allah'ın huzuruna şirk koşmadan çıkarsa bir kimse günahlar ne olursa olsun şirkin altında olduktan sonra dilerse hiç azap etmeden affedebilir. Bunu dilemezse günahlarını yandıktan sonra er geç mutlaka cennete gireceği vaat edilmiştir. Peki ya bidat sahibi öyle mi? İsterse sabah akşam zikirle, ibadetle, gece namazıyla uğraşsın. O bir şirk üzeredir. Allah Azze ve Celle Şura suresinin 21. ayetinde yoksa onların Allah'ın dininde izin vermediği bir şey kendilerine meşru kılan ortakları mı var? Bakın şirkle beraber zikrediyor Allah Azze ve Celle bid'ati. Allah'ın izin vermediği bir yolu din edinmiştir bu. Bu halde giderse Allah ondan tevbeyi engellemiş bir halde gittiğinden dolayı şirk üzere gidecek bidatını sahiplenerek gidecek. Allah hakkında, Rasulü hakkında, bu din hakkında batıl akideler üzerine gidecek. Bunun amelleri, salamelleri de kabul değil. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin katında amellerin kabul için ihlas gerektiği gibi, ihlas tek başına yeterli değil, o amelin doğru olması, yani Rasulleri tarafından tebliğ edilmiş e, sünnete uygun olması gerekir. Kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa reddolunur. Hadis gayet açık esasında. Kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur. İtikat da bir ameldir. Kalbin amelidir. Namaz, zikir, oruç bunlar azaların amelleridir. Dille söylenen zikirler dilin amelleri mesela. Bunlar hepsi bir ameldir. Kalbin itikadları da ameldir. Her kim emretmediğimiz, öğretmediğimiz bir itikad üzere olursa o da reddolunur manasındadır bu hadis. Yani böyle kapsamı vardır bu hadisin. Dolayısıyla bidat üzere amel eden kişi bu kimsenin şirk ehliyle beraber kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin tehdidine azabına muhatap olmasından korkulur. Belki de eğer o akide sebebiyle eğer hüccet, mesela ulaşıp ulaşmaması artık ne derecedir? Belki de cehennemin ebedi mensuplarından olabilir. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, benim ve ashabımın yolu dışında olanların hepsi, bu 72 fırkanın hepsi ateştedir diyor. Yani seni sürekli ateşteki hızını artıran, ateşe gidişteki hızını artıran ameller... E, görünüşte ibadet gibi görünse de senin cennetten uzaklaşıyor. Başka bir şeye yaramıyor. Ama fısk bile olsan, günahkar bile olsan, Allah'a günahından dolayı eziklik hisseden, bundan dolayı istiğfar eden bir günahkar olsan, hatta istiğfar etmesen bile tevhidi korumuş bir mümin olarak ama günahkar bir mümin olarak Allah'ın huzuruna gitsen Allah seni bağışlar. Ya karşılıksız bağışlar, hiç azap etmeden bağışlar, şefaat edenlerin şefaatinden nasiplendirir Veya da nasiplendirmez de yaptıklarının cezasını çekersin günahlarından dolayı ve cennete mutlaka girersin. Ama La İlahe İllallah dese de Muhammedun Resulullah dese de bid'at olan ameller bid'at olan itikatlarla bu La İlahe ikrar etse, bid'at olan itikatlarla Muhammedun Resulullah'ı ikrar etse, mesela taklit ehli olması gibi bid'at olan amellerle amelde bulunsa, ibadetlerde bulunsa bunların yaptıkları Allah elinde heba en thura saçıp savrulan amellerdir. Çünkü kabul şartları bir yere gelmemiştir. Evet. Evet. Burada Resulleri tasdik edeceklerini söylemeleri geçmiyor dedik. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Alak suresinin 3 ila 5. ayetlerinde. ''Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediğini de öğretti.'' Aynı şekilde buna diğer bir ayet de delil getirilebilir. İbrahim 44. ayet. ''İnsanları azabın kendilerine geleceği o günü hatırlatarak uyar.'' resul Emir insanlara uyar. Neyle uyar? Azabın kendilerine geleceği günle uyar. O gün gelince küfürleriyle zulmetmiş olanlar. Rabbimiz bizi yakın bir vakte kadar ertele ki senin davetine icabet edelim ve peygamberlere uyalım derler. Peygamberlere tabi olalım derler. Halbuki siz daha önce sizin için dünyadan ahirete göçüş olmadığına yemin etmemiş miydiniz? Yani dünyadayken bağısı, yeniden dirilişi, Allah'ın uzununa çıkışı inkar ediyorlardı bu kimseler. Azap kendilerine geleceği gün ifadesi kıyamet ve hesap gününe işaret etmektedir. Zira halbuki siz daha önce sizin için dünyada ahirete göçüş olmadığına yemin etmemiş miydiniz buyurulmuştur. Yani o ahirete göçüş hakkında söyleniyor bu. Allah Azze ve Celle kafirlerin ahirete intikali ve hesap gününü inkar etmelerinden bahsetmektedir bu ayette. Açık bir şekilde ortaya çıkıyor ki bu kıyamet gününde olacaktır. Çünkü Allah Azze ve Celle onlara daha önce yemin etmemiş miydiniz buyurmaktadır. Yani siz dünya hayatında iken yemin etmiştiniz. Diriliş yok diye. E niye yemin eder insan? İnkar ettiği için. Bundan sonra kafirler Allah Azze ve Celle'nin Rabbimiz bizi yakın bir vakte kadar ertele diye talep ederler. Yani bu konuşmanın vaktinden önce olan bir vakit isterler. Kıyametten önce bir vakit isterler. Yani bu gelmesin. Hesapla karşılaşmayalım. Biraz daha bize süre ver. Böyle isterler. Secde suresindeki ayette Rabbimiz gördük ve işittik, dinledik. Bizi geri döndür demişlerdi. Zira erteleme ve süre verilmesi talebi adeten nihayet veya uzaklık türündendir. Yani mesela isyankar olan veya taatte, ibadette, kulukta kusurlu bir insan ölmek üzereyken o sırada süre verilmesini veya ecelinin ertelenmesini ister. Ben biraz daha yaşayayım. Çünkü ölümü anlamış artık ölüm başına gelecek. Ölümle burun buruna gelmiş. Keşke biraz daha sürem olsa da bazı kusurlarımı telafi etsem diye, bazı yanlışlarımdan dönsem diye böyle temenni eder. Ta ki salih amelleri işleyerek taat edebilsin. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur, Münafikun Suresi 10. Ayetinde. ''İçinizden herhangi birine ölüm gelmezden.'' ve Rabbim ölümümü yakın bir zamana kadar ertelesen de sadaka verip iyilerden, salihlerden olsam demezden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın, sarf edin. Döndürülme talebi adeten sürenin tamamlanmasından sonra sürenin uzatılması için olur. Bunun anlamı onların Allah Azze ve Celle'den kıyamet gününde kendilerine süre verilmesini veya ertelemesini istemeleridir. Kıyamet gününde akıllarını, kulaklarını ve gözlerini örten perdenin açılmasından sonra bu artık olacak değildir. Yani hüccet tam anlamıyla artık ulaşmıştır, perdeler kalkmıştır, herkes hakikati görmüştür. Bundan sonra bunun ertelenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla onların ruh aleminde vermiş oldukları sözü unutmuş oldukları, Dünya hayatında yaratılmış bir haldeyken olacaktır. Dünya hayatında olacaktır. Onların davetine icabet edip rasullere tabi olalım diyerek hidayet sebeplerini talep etmeleri bunu pekiştirmektedir. Dünya yurduna dönmeyi istedikleri zaman onların akıllarını, kulaklarını ve gözlerini örten perde kalkmıştır. Onlar ruhlar aleminde verdikleri sözü hatırlamışlardır. Az önce işaret edildiği gibi bunun, onların hidayet ve irşat sebeplerini talep etmemeleri bunu pekiştirmektedir. Allah'ın vaktaniyeti, rububiyeti ve azameti hakkındaki yakinlerini, artık bir yakine kavuşmalarını e, ilan etmişlerdir. Yani diğer taraftan Allah Teala'nın kullarına merhametinden dolayı insanı İslam fıtrat üzere yarattığını söylememiz mümkündür. Dilerse bunu yapmayabilirdi de. Yani Allah herkesi İslam fıtrat üzere yaratıyor. Yani İslam'ı kabullenebilecek, ona yatkın bir fıtrat üzere. Ta ki dışarıdan bir müdahaleyle bozulmadı sürece. Allah dilerse böyle bir fıtrat üzere de yaratmayabilirdi. Bu Allah'ın insanlara bir merhametini de gösteriyor. Zira sapmış olan insan hidayet bulmayı dilediği zaman kalbinde ve nefsinde hidayete azmetmesi gerekir. Kalbinde ve nefsinde bu hidayete azmederse işte o fıtrata dönüş yapmış olur. Allah Azze ve Celle'nin ayetindeki hitap bakın emirdir. Dost doğru dine. Allah'ın yarattığı fıtrata dön diyor ya. Bak bir emir. Fıtrata dönüş demek ki insanlara bir emir. İnsanların yapabilecekleri bir şey. Yani sen batıllar sebebiyle o fıtratı unuttun. Dünya hayatında batıllara daldın. Artık bu batıl küfür cinsinden mi, bidat cinsinden mi, fısk cinsinden mi, gaflet cinsinden mi, neyse. Bundan dönüş Emrediliyor, Fıtrata dön. Allah'ın yarattığı dine dön. İnsan demek ki fıtratına döndüğü zaman, asli olana döndüğü zaman, mesela dinin fıtratı diyoruz. İbn-i Nasradi Yalan diyor ki, yani artık bidatlar çıkmış, her zaman, her gelen nesil de daha kötü olacak diyor. Bunları aktardıktan sonra diyor ki, siz illa birilerine uyacaksanız, ölmüş olan sahabelere uyun. Onlar fıtrat üzerindeydiler diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği, karışmamış, ihtilafa, Hatta fitnelere, hurafelere bulaşmamış bir akidenin üzerindeydiler. Hayatta olan sahabelere gelince, yani buna çok güvenmeyin diyor. Çünkü insan değişir. İnsanın kalpleri değişir. Sahabe bile olsa hayatta olanlara güvenme, emin olamazsın. Ama ölmüş olanlara uy. Çünkü onlar hakkında Allah Azze ve Celle'nin sözü gerçekleşmiştir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Neden? Çünkü onlar iman üzere öldüler, bunu tamamladılar, bunu gerçekleştirdiler. Onlardan cennetle müjdelenenleri cennete kavuştu. Ama hayatta olanlar öyle mi? Çünkü bir hızım sahabeler dinlen bile döndü. İrtirat edenler oldu. Hayatta olanlardan emin olamazsın. Ama sahabe hakkında hidayet kesinleşmiştir. O halde onların yoluna uyu. İbn-i Mesud da bu manada dinin fıtratına yönlenme derken, bidatlerden, hurafelerden, sonradan çıkarılan şeylerden uzaklaşmış olanların yoluna uyma. Yani selefin menejine tabi olmayı kastediyordu. Evet, burada önemli bir soru ortaya çıkmaktadır. İnsanda salih niyet, salih kalp ve salih nefsin kaynağı nedir? Cevap, selim fıtrattır. İnsanın selim fıtrat olan İslam dininden başka döneceği bir şey yoktur. Bu da Salih aklın yani lübbün Hakkı tezekkür etmesi yoluyla olur Tezekkür etmesi Hatırlaması, öğüt alması Yoluyla olur Yani selim fıtrat Unuttuktan sonra hatırlar Allah Teala ancak akıl sahipleri Tezekkür eder buyurmuştur Zikreder, tezekkür eder Çünkü insan doğduğu zaman Konuşma çağına girdiğinde Bilge başlar Doğduğu sıradaki selim fıtratı Unutucu özelliktedir İnsanın edindiği bilgi bu fıtrata ya uyumludur ya da aykırıdır. Eğer kişi kafir ise elde ettiği bilgi selim fıtrata aykırı olacaktır. Yani kafir olan kim varsa bugün dünyada, fıtratı fıtratıyla hep bir çelişki içerisindedir. O asla yakın üzere olamaz. Hep şüphe, kuşku üzerindedir. Küfrü tercih de hep kuşku üzerindedir. Fıtratına terstir çünkü. Mü'min ise elde ettiği bilgi, marifet, tasdik ve iman fıtratıyla uyumlu olacaktır. Bu selim fıtratına dönmek sayılır. Zira edindiği imani akide yaratılışında bulunan fıtratıyla uyum içerisindedir. Sonradan edindiği o akide, o inanç fıtratıyla uyum içerisindedir. Selim fıtrat onu yeniden tevhid dinine yönlendirir. Bu ise temizliği ve saflığı bakımından farklılık gösterir. Nebiler en temiz ve en saf fıtrata sahiptirler. İnsanın fıtratı temizlendikçe imanı daha fazla düzgünleşir. Zira hissi ve manevi temizlik hem bedeni hem ruhu temizler. Müslümanın üzerine yaratılmış olduğu fıtratıyla kazandığı iman ve ilme yaklaştıkça iman ve sebatı artar. Bundan dolayı imanıyla mutmain olan müminin nefsi huzur ve sükunet içerisindedir. Çünkü kazandığı iman ve ilim, yaratılmış olduğu selim fıtrat ile uyum içerisindedir. Allah Teala şöyle buyurur. İşte onlar, iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olanlardır. Huzur bulanlardır. Şunu iyice biliniz ki, kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Rahat ve huzura kavuşur. Rahat Suresi 28. Ayet. Kafir ise, türlü dünya nimetlerinden faydalanmasına rağmen, yani konfor içerisinde, lüks içerisinde olmasına rağmen nefsinde rahatsızdır, huzursuzluk içerisindedir. Sıkıntı içindedir ve sürekli olarak huzursuzdur. Eğlenmek onu mutlu etmez. Hakiki saadete muhtaçtır. Çünkü kazanmış olduğu küfür akidesi Allah Azze ve Celle'nin kendisini üzerine yaratmış olduğu İslam fıtratıyla uyum içerisinde değildir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Onlara şöyle buyurmuştu. Hepiniz cennetten yere inin. Bundan böyle artık birbirinize düşmansınız. Benden size bir hidayet elbette gelecektir. Kim benim hidayetime uyarsa ne sapıtır ne de bâtıl olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse demek ki buradaki zikirle kastedilen neymiş? Kendisine tevlih hucet ulaştığı zaman kulluğunu hatırlaması, kulluğunun gereğine dönmesidir. Yani o lüppün kalbin hatırlamasıdır. Kişi tatmin eden Huzura kavuşan o rahat suresinde Kalpler ancak Allah'ın zikriyle Tatmin olurlar kastedilen Allah Allah demek değil Kendisine tebliğ ulaştığı zaman vahiden bir uyarı Geldiği zaman Allah'a verdiği sözü hatırlar Fıtrat bunu hatırlar Fıtrat kalp buna yönelir İşte kalp o zaman huzura kavuşur Yani Allah'tan gelen hidayete tabi olursa fıtratıyla uyum içerisindedir. Selim fıtratla uyum içerisindedir. Ve o amelden dolayı zevk alır. Huzur duyar yani. Evet. Ee, kim benim hidayetime uyarsa ne sapılır, ne bedbaat olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse yani bu tezekküre hatırlatmaya uymazsa tebliğe icabet etmezse hicret ikamesini kabul etmesi onun için dar bir geçim vardır. Naişetin denka ifadesi sıkıntı, kalbin sıkıntı içerisinde olması demektir. Yaptığı işten huzur bulmaması demektir. Dil ile haykır hareket ettiği için fıtratı rahatsız olur. Kıyamet günü de onu kör olarak karşılarız. Bu zikirden yüz çevireni hakka karşı kör olarak. Eğer o edindiği bilgi ile bu Taha suresi 123 124 ayetiydi. Eğer o edindiği bilgiyle Selim fıtrata döner ve onu hatırlarsa bu Allah'ın izniyle hidayeti amaçlama hususunda niyetini, kalbini ve nefsini ıslah etmesine bir sebep olur. Çünkü kalbin ıslahı dışarıdan gelmez. Kalp dışarıdan ıslah olmaz. Niyetin, kalbin ve nefsin ıslahına işaretle birlikte ancak içeriden gelir. Yani dışarıdan ne gelir? Hüccet gelir, hatırlatma gelir, tezekkür gelir. İçeride var olan, bu fıtratta var olan, kalpte var olan o izlere dönüş yapılırsa bu e, içtilen, muhatap olunan davetten dolayı, kalpteki fıtrata dönülürse içeriden gelir kalbin ıslahı. Dışarıdan değil, dışarıdaki bir öğüttür, hatırlatmadır. Evet. Aynı şekilde insanı kuşatan hidayet sebeplerinden ayrılmak suretiyle Selim fıtrata dönüşün tamamlanması mümkün değildir. Çünkü mutlak surette muhayyer yani tercihte bırakılmış bir kimse bulmak mümkün değildir. Lakin şunu söylemek mümkündür. Fıtrata dönüş ve niyet kalp ve nefsin ıslahına çalışmak insanın seçebileceği ve kendisine üstün tercih derecelerini kolaylaştıran amellerdir. Yani kişi bu yolda çabalarsa... Bu hidayet ona kolaylaştırılır. Özetle, Müslüman olsun, kafir olsun. Allah Azze ve Celle'nin kendisini üzerine yarattığı, yani kullarını yarattığı selim fıtrata dönmekte de, de mümin de, Müslüman da eşittir. Bu fıtrat hepsinde vardır çünkü. Lakin Müslüman temiz fıtratına yakınlaştıkça, Allah Azze ve Celle'ye yakınlığını artırır. Selim fıtrata döndükçe. Kafir ise dost doğru olan hak yola hidayet bulur. Bu İslam fıtratına döndüğünde bulacağı İslam yoludur. Hiçbir kapalı olmayan apaçık bir şekilde bu ona belirir. Net bir şekilde yani kişi, kafir olan bir kişi de eğer fıtratına yönelirse bir Hristiyan, bir Yahudi, bir Ateist, Komünist neyse. Eğer fıtratına yönelirse, fıtratıyla hareket ederse, sonradan edindiği, edinilmiş e, özelliklerini bir tarafa bırakarak kalbinin sesini dinlerse yani bu kimse İslam'a hidayet bulur. Eğer bunu bir Müslüman yaparsa fıtratına dönmeyi Allah'a yakınlığını artırır. Pidatlerden uzaklaşır, hurafelerden uzaklaşır. Sahih dine döner, sahih dinle kalbinin bir uyum içerisinde olduğunu görür, kalbi ona yatar. Bizler de Rademoğullarıyız. Bizim nevislerimizden ruhlar aleminde söz alınmış Allah'ın rububiyet, vahdaniyet ve azameti ikrar ettirilmiştir. Bu sözünü, yani verilen bu sözü yerine getirmenin gerekleri, dünya yurdunda bizi yaratan Allah Subhanehu'ya ibadet, itaat, boyun eğmek ve nefsin sahibine teslim olmasıdır. Canın asıl sahibine teslim olmasıdır. Yani bu bedenler, gözler, kulaklar, Ağız, dil, burun, hissiyat ve cümle bütün azalarımız. Bunların hiçbirini sahibi biz değiliz. Biz emanetçiyiz. Yani ruhlarımız bu bedende de emanetçi. Emanetçi olarak şu bedende, şu elin hareketinde Allah'ın izni olmayan bir harekette bulunma isyandır. Yani bu bedenin asıl sahibine, Rab olana isyandır. Rab sensin dedik. Yani Rabbimiz sensin dedik. Efendimiz sahibimiz sensin dedik. Ben elimi ister bu tarafa, ister bu tarafa, ister sağ elimle yerim, ister sol elimle yerim dediğim zaman o el benim, mide benim, her şey benim. Bir sahiplik tanıyorum kendime. Yani bir çeşit raplik iddiasında bulunuyorum. Ben sol elimle yiyorum kardeşim. Allah sana yasaklıyor bunu. Bununla yiyemezsin, bununla yiyebilirsin. Yani hareketlerinde serbest değilsin. Gözümle ben ister harama bakarım ister helale bakarım. Böyle bir serbestliğe sahip değiliz. Kulağımla ister haram dinlerim ister helal dinlerim. Dilimle ister istediğim şeyi konuşurum. Yani böyle bir serbestliğe sahip değiliz. Kim bu şekilde söylüyor konuşuyoruz hani şu mutlak özgürlük taraftarları var ya onlar esasında Allah'a Allah'ı Rab olarak tanıyıp ona kulluk etmekten sıyrılmak isteyen kimse derdir Mutlak özgürlük talep ediyorlar. Yani Allah'a da kul olmak istemiyorlar. Bunun neticesinde ne oluyor? Kim Allah'a kulluktan sıyrılırsa, sadece Allah'a kul olmazsa birçok şeye kul olur da farkında değildir. Midesinin kulu olur, altının kulu olur, kadının kulu olur. Yani şehvetlerinin kulu olur. Onları elde edebilmek için her pisliği, her şeyi yapar. Ondan sonra insanlığından bile sıyrılır. Huzur bulamaz, tatmin olmaz, fıtratıyla ter düşer, madde bağımlısı olur. Türlü türlü e, inançlara sapar, varoluşçu olur, eksistensyalist olur veya tenasühçü olur. Yani işte bu fıtrata, muhalefetten kaynaklanan akidevi bozukluklara sapar ondan sonra. Başka türlü düşünmek ister, başka türlü inanmak ister. Nihilizme bile inananlar vardır. Nihilizm diye bir akide var. Yokluk. Yani biz buradayız ya aslında biz hiçbirimiz yokuz. Böyle bir saplantıya girmiştir. Evet bunlar hep işte e, fıtrata uygun hareket etmeme sebebiyle batıl bir yol tutma yani e, hevadan dolayı ilah edindiği, kulluk ettiği şeylerin çoğalmaz sebebiyle. Çünkü sadece Allah'a kulluğu terk etmiştir. Bunun neticesinde bir sürü batıl akideleri daha uygun görür hale gelmiştir. Sahih fıtrattan, selim fıtrattan sapmıştır. Bunlar ona mantıklı gelmektedir. Evet. Ee, nefsin sahibine teslim olmazdır dedik. Buradaki dönüş. Bizler hakim olan yani yüce hikmet sahibi Allah Azze ve Celle'nin imtihan hikmeti gereği bu dünya hayatında verdiğimiz, vermiş olduğumuz o sözü, ezelde vermiş olduğumuz o sözü e, unutmuşuz, unutturulmuşuz. Bundan gafletteyiz. Bize düşen şey Allah Subhanehu ve Taala'ya. Bu dünya yurdunda ibadet etmektir. Bunun yolu da işte onun Rasuller vasıtasıyla bize tebliğ ettiği şeylerle güzeli ve çirkini ayırt etmemizdir. Muhtezilerin el sünnete mukarebet ettiği şeylerden birisi beş tane maddeler vardır. Bunlardan birisi Huzun kubu akidesidir. Yani güzeli ve çirkini insanların mutlak aklıyla tespit etmesidir. Yani bir şeyleri güzel bulurlar, onu dinde meşru görürler. Bir şeyleri de çirkin bulurlar, onu da dinde çirkin görürler. Bugün bu motezli anlayış ilahiyatçılarımızın çoğunda hakimdir. Adam profesör olmuş, hatta hadisçi bile. Hadis kürsüsü sahibi bile var bunlar arasında. Yani kitabın sünnetin delillerinden bahsediyor. Bunun ilmini yapmış bu adam. Ama mutezile metodu üzere. Ondan sonra diyor ki, aklıyla, işte bu güzel çirkini belirleyerek, aklıyla yöntemler koyuyor. Yani bunu diyor, Rasul söylemiş olamaz diyor, bu çirkin bir şey diyor. Onun çirkin olduğunu sen nereden bildin ki? Yani normalde insan bir şey bilmeyen, böyle yaratılıyor, insan bilmez. Sen bunu ne, nereden öğrendin, onun çirkin olduğunu sonradan edilmiş bilgilerle. işte toplumdan, çevreden edinin bilgilerle. Bu edinin bilgilerle diyorsun ki Allah razından sana bilgi ulaşıyor ve... Yani bunu Rasul söylemiş olamaz. Çünkü bu çirkin. Mesela bunlardan birisi bizzat e, muhatap olduğum bir şeydi. Bir gün biz cuma namazı kılıyoruz ama ayakkabılarla kılıyoruz. Ortamız ayakkabılarla namaz kılınan bir şeydi. Bir tane ilahiyatçı arkamızda namazı kıldı. Yani dedi her şey güzel dedi. Ayakkabıyla dedi hiç olmadı dedi. İçime sinmedi dedi böyle namazı dedi. Niye dedim? Bu dedim Allah Resulü'nün sünneti. Ya olur mu öyle şey Allah Resulü böyle pisliği emreder mi? Bakın fıtrat nasıl değişmiş. Sahabe ise <gülüyor> ayakkabılarını çıkararak namaz kılanları gördükleri zaman şöyle diyorlardı. Hayırdır, mukaddes vadi tuada mısın? Yani Musa aleyhisselama fa'la e, e, nahleyk yani ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi tuadasın deniliyordu yani Rabbiyle ile konuşmaya gittiği zaman. Hayırdır, sen mukaddes vadideki Tuva'daki Musa mısın da ayakkabılarını çıkarıyorsun? Niye çıkardın diyorlardı. Böyle tepki veriyorlardı. Yani sahabe bu dini Allah Resulü'nden öğrenmişlerdi. Ve onlar namaz için ayakkabının çıkarılmasını tuhaf görüyorlardı. Şimdikiler ise namaz namazı ayakkabıyla kılmayı tuhaf görüyorlar. Bakın bu fıtratın bozulmasından kaynaklı. Biz sahabenin fıtratına tabi olursak bugün işte güzel gördüğünüz pek çok şeyi elbette çirkin göreceğiz. Çirkin gördüğünüz pek çok şeyi de güzel göreceğiz. Muhtezler'in sapması bu yüzdendir. Ve onlar tarihselci bir anlayışa sahip olmuştur bugünlerde. Yani her asırda kendisini yenileyen helal ve haram inançları. Akide esasları. Her asırda yeniler. Hermonetik diyorlar buna da. Yani diyorlar ki bu aslında Kur'an mahluktur, sözünün altında yatan sır da bu. Mustafa İslamoğlu mesela şimdi aleni bir şekilde Kur'an mahluktur diyor. Allah'ın kitabını putlaştırıyorlar, ilahlaştırıyorlar diyor Allah'ın kelamı dediğin için. Ne için bunu söylüyorlar biliyor musunuz? Kur'an öyle bir kitaptır ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi aslında bir şekilde yorumlamış, o, o asra hapsedilmiş bir şeydir. Ama Kur'an evrenseldir, evrensel derken tarihselliği kastediyorlar. Yani o tarihte böyle anlaşılmıştır, öyle uygulanmıştır, o zaman o doğruydu. Ama bu asırda böyle. Mesela şöyle diyebiliriz, biraz daha modern bir şey katarak. Diyorlar ki, işte mesela 7. asra kadar, burası önemli bir ayrıntı bak. Düşünenler için, akledenler için önemli bir ayrıntı. 7. asra kadar Müslümanların dünyanın dönmediği husunda ittifakları, icmaları vardı. Hicri 7. asır. 700 sene. Dünyanın düz olduğu şeklinde hakeza. Hem düz hem sabit olduğu şeklinde. Müslümanların icma ve ittifakı var. Sahabelerden rivaytler var. tabinden sonrakilerden, müvessirlerden ve icma olarak mütekellimlerden de yani eşarilerden de aynı şekilde bir tek rağven dediği akılcılardan birisi ee, mukarebet etmiş. Bunun dışında bir ittifak var. İcma var yani. Şimdi bunlar bu kafalar diyor ki o zaman o doğruydu. Onların ulaştığı ilim seviyesi oydu. İşte Kur'an'dan anladıkları, sünnetten anladıkları buydu. Ama bu zaman işte modern bilimle eee mezcedilmiş Kur'an-Sünnet ilmini biz yeniden yorumladığımızda artık dünyanın hareket ettiğini, döndüğünü, işte yuvarlak olduğunu söyleyebiliriz. Böyle itikad edebiliriz. Böyle bir asırdan asıra değişen anlayışlar getiriyorlar. Mesela Maturidilik ve Eşerilik Akidelerin nasıl başladığını daha önce defalarca anlattık. Diyorlar ki, en doğrusu ki yani sahabe hiç yorumlamamışlar, geldiği gibi teslim olmuşlar. Zahirleri üzere iman etmişler. Zahirleri üzere icra etmişler. Onların zamanında doğru soydu Bunu söylüyorlar. Ama bizim zamanımızda, bizim metodumuz daha ilimli, daha hikmetli. Yani ilmin gereği, yani genişleyen, zaman içerisinde değişen ilmin gereği olarak biz Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını Kur'an ve sünnete ters düşmeyecek şekilde tevil ederiz diyorlar. Sırf birileri cehmi olmasın, birileri mücessime olmasın düşüncesiyle. Yani akıllarıyla Kur'an'ı ve sünneti, kitap ve sünnetin delillerinin haber verdiği Allah Azze ve Celle akidesini kendileri belirleyerek, kendileri yorumlar katarak yeniden bir şekillendirme yapıyorlar. İşte... Eşari ve maturidi çıkışları, Eylül Sünnet adına Eşari ve maturidi çıkışlarının da haklı görmek, bunları da düzgün bir akide olarak görmek aslında tarih sevci anlayışın tam da istediği şey. Yani sahabe tabi'in, tebe-ü tabi'in böyle inandı. Onun aynı zamanda doğrusu buydu. Eşarlık çıktı, maturidilik çıktı. Yani bir yorumlama getirildi. Faal akıl diyorlar ya işte buna. Ebû Hanife'yi bu yüzden çok tutuyorlar. Çünkü kendisine hadis olmasına rağmen yorum yapıyor adam. Hadise rağmen rey kullanıyor, yorum yapıyor, kelam yapıyor. Bundan dolayı Ebu Hanife'yi bayraklaştırırlar, sevdiklerinden değil, kendi önlerini açabilmek için. İnanın Ebu Hanife hayatta olsa ve bunların bu akidelerini görse başta Ebu Hanife bunları tekfir eder. Ebu Hanife'yi sadece bir basamak olarak kullanıyorlar. Yani bizim Ebu Hanife'yi reddetmemiz, onun bidatinden bahsetmemiz Ebu Hanife'nin kullanılacak bir basamak olmaması içindir. Ebu Hanife'nin şahsına bizim ne kinimiz, ne düşmanlığımız var. Herhangi bir işte çağdaşlığımız veya haset edilecek bir durumumuz da söz konusu değil. Ama bu isim kullanılırsa karşımıza yani Allah Resulü bir şey getirmiş, sahabeler böylece icma etmiş. Sen nasıl olur da Ebu Hanife'yi bunların karşısına dikerek, Ebu Hanife'yi bayraka dinerek o zaman Ebu Hanife sapık mıydı dersin? Evet Ebu Hanife sapıktı deriz de eğer bunu söylerse. Yoksa çünkü ben o, ara, o meyanda Ebu Hanife'ye sapmıştır demesem sahabe sapmıştır demiş olurum. Allah Resulü haşa, sapmış bir din getirmiş demiş olurum. Yani ben Resul'e muhalefet edeceğime, Ebu Hanife'ye muhalefet ederim. Selametlisi budur yani. Çıkmışlar bugün Ebu Hanife'ye bidatçı diyen, bidat ehli diyen kezzaptır diyor. Kim bu kezzaplar? Ahmet bin Hanbin mi? Veki bin El-Cerrah mı? süfyan Sevri mi? Hammad bin Seleme mi? El-Evzai mi? Abdullah bin Mübarek mi? İmam Şafi mi? İmam Malik mi? Sen mükezzat dediğin? Bunlar topluma hitap ediyorlar bugün. Selefilik adına konuşuyorlar. Hayır, biz Ebu Hanife'yi seviyoruz, sevdik. Baktık, kitaba uyduğu yerde sevdik. Sünnete mutabakat ettiği yerde sevdik. Ama ne zaman ki selefin akidesine, sahabenin akidesine, tabinin akidesine muhalif düştüğü yerler var, biz buralarda reddettik. Yani ona olan sevgimiz Ebu Hanife'ye bizi kör etmedi. Bunu yapan Ebu Hanife de olsa biz bunu söylemek zorundayız. Evet, dinin fıtratıyla hareket edilirse böyledir. Fıtratı bozuk bir şekilde hareket edenler, sitelerden birisinde gördüm. Bir zamanlar Fereçhüdür diye bir vardı. Ben buna bir reddiye yazdım. kutubüs Kur'an-ı arz diye bir kitabı var. Mukaddimesini aldım. Kitabın içerisine içerisindeki reddiyelere hiç geçmedim. Akıllar karışmasın diye. Zayıf akıllılar bu kitaba yönlenip de sapmasınlar diye sadece mukaddimesinde adama reddiye verdim. Ve ben bu adama hakaret ettim. Neden? Birileri yorumlar yapıyorlar. İşte yani böyle şey mi olur? Yani hakaret falan filan hemen duygusallıkla geliyorlar. Kardeşim bu adam Ebu Hüreyre radıyallahu anh, sahabelere el-Ehl-i Sünnet akidesinde olan bugüne kadar gelen kim varsa hepsini tekfir eden, sapıklıkla suçlayan, yani hakkı kökünden reddeden bir adam. Benim bu adama hakaret etmemem, onu alçaltmamam, onun üzerinde olduğu akideyi yerle bir etmemem demek, sahabeler ve ondan sonra bugüne kadar ehl sünnet yolunda gelen salihler kim varsa, ilmehli kim varsa bunların hepsini hiçe saymam demektir. Onlara hakaret etmem demektir. Ben onlara hakaret etmektense bu adama hakaret ederim çünkü bu Allah'ın dinine düşmanlık ediyor. Sonra bakıyorsun ki bu adamlar arkasından ağızlarındaki baklayı çıkarıyorlar. Ne yani işte Bukhari'yi eleştirdi diye e, böyle mi falan. Hangi sebeple eleştiriyorsun Bukhari'yi? Yani biz Bukhari'yi ilah edinmiyoruz. Yeri geldiği zaman Bukhari'nin hata ettiği yeri de söylüyoruz. Delillerle söylüyoruz ama. Benim aklıma uymadığı için Bukhari hata etmiş değil. Usulde bu ilmin bir usulü var. Bu usul hata etmişse, beşer olmazsa bile hata etmiş olabilir. Biz Bukhari masum demiyoruz. Ama bu konuda insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine olan güveni sarsmak. Bunun neticesinde de sadece Kur'an'ı geride bırakıp Kur'an'ı da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan güya kurtarıp, onun hadislerinden kurtarıp, kendilerinin istedikleri şekilde yorumlamalarına açabilmek için. Bu adam, nitekim İlspik'te bir ortamda, bizzat çahit olduğum bir zamanda şunu söyledi. Hadis inkarcıların odasında. Dedi ki, sünnet olmak bid'attır. Fıtratı değiştirmektir. Fıtrat değiştirmektir dedi. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'de sünnet olmayı bulabiliyor musunuz? Oradakilerin hepsi itiraz etti. Sünnet inkarcılar onlar da. Yani kendileriyle e, sünneti savunduğumuz onlar da inkar eden inkarcılar. Hepsi itiraz ettiler. Dedim ki, dedim bu adam sizin akidenize göre doğru söylüyor. Yani sünnet olmak Kur'an'a aykırı. Hitan dediğimiz şey. Kur'an'a aykırı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnet. Bak fıtratınız nasıl kabul etmiyor değil mi? Ama dedim, Fereçüdür burada haklı ama bu adama bir sorun dedim. Bıyığını bırakırken sakalını neden kesiyor, tırnağını neden kesiyor? Nerede bunlar Kur'an'da? Fırtlattan değil mi bunlar? Yaratılışta geliyor bunlar. Etek altlarını acaba tıraş ediyor mu? Koltuk altını tıraş ediyor mu? Bunu bir sorun dedim. Nasıl açıklayacak acaba? Tamam sünnet olmaya, fıtratı değiştirmek dedin. Bunlar ne yapacaksın? Tırnağın nereye kadar uzayacak? Sakalını neden kesiyorsun? Fıtrata aykırıdır bakın bu. Ama bu aykırılığı fark etmedikleri sürece batıllarında kırla gidiyorlar. Bunlar sünnetin düşmanları. Şeytan bunların dilleri üzerinden tebliğ yapıyor. Bir şey bilmeyen insanlar işte hadisleri sanki Kur'an'a çelişik zannediyor ondan sonra. Allah yardımcımız olsun. Bize hakkı hak olarak gösterip ona tabi olmayı, batıl da batıl olarak görüp bilip ondan uzaklaşmayı nasip et. Subhanekallahumma ve bihamdik ve eşhedü en la ve estağfiruke ve töb ileyk.